Radyoda bizim bahçe, bizim bahçe, bizim bahçe, şiir, doğa, bilmece, bilgi dolu bir bahçe, yaşasın bizim iller radyo, yaşasın bizim bahçe. Merhaba sevgili dostlar, radyosunu yeni açan, dünya güzeli sevgili dostlar, şu anda bizim bahçe çocuk programını dinlemektesiniz. Evet, programımız kaldığı yerden devam ediyor. Hadi bakalım, sizleri de iyiliğin, güzelliğin, sevginin, kardeşliğin adresi bizim milyar radyoya bekliyoruz. Namaz kılan, dua eden sevgili dostlar, sizlere az önce bazı sorularımız olmuştu. İşte o soruların cevapları. Namazın vaciplerinden biri yanılarak yapılmadığında veya geciktirildiğinde namazın sonunda yapılan secdenin adı nedir? Nedir? Düşünün. Evet cevabımız seyif secdesidir. Evet ikinci sorumuz namaz tarihinde hüzün yılı hangi olayı anlatmak için kullanılan bir tabirdir? Hangi yıl? Evet düşünün. Cevap veriyorum. Peygamber Efendimiz amresi Ebu Talip ve eşi Hazreti Hatice'nin aynı sene vefat etmesinden dolayı büyük üzüntü duymuştur. Bu sebeple de böyle adlandırılır. Evet üçüncü sorumuz. Mekke'den Medine'ye hicret esnasında inşa edilen ilk mescit nerededir? Evet, cevabımız Küba'dadır. Evet, dördüncü soru. Kur'an-ı Kerim'de başında besmele bulunmayan sure hangisidir? Evet, cevap veriyorum. Tebe suresidir. Evet, Kur'an-ı Kerim'den bir süre okunduğu zaman, sonunda söylenen Sadakallahu'l-Azim ifadesinin anlamı nedir? Evet, düşünün cevabımız Yüce Allah en doğruyu söyler anlamına gelmektedir. Sevgili arkadaşlar, tanışmaktan bahsetmiştik değil mi? Bir alimi tanımak, bir Allah dostuyla arkadaş olmak ne güzel. Hele son peygamberi komşu olmak, güzelliğin zirvesi demek. Şimdi komşunu seçebilirsin başlıklı yazımızı okuyalım. Komşunu seçebilirsin. Her şey kabilesine yapılan bir baskınla başladı. Esir alınıp Yemen'den Medine'ye köle olarak getirildi. Medine'de yeryüzünün en mükemmel insanıyla tanışacağını nereden bilebilirdi ki? Onu satın alıp boynundaki ipi çözdü. Sonra da ''Sevban, özgürsün. İstediğin yere git. İstersen bizimle kal. Sen bizim ehli beytimizden birisin.'' duyurdu. Üstelik en ufak bir karşılık beklemeden bir peygamberin ehli beytinden yani ailesinden biri olmak ne büyük şerefti. Bu teklifi değerlendirdi Hazreti Sevban. Medine'de Allah Resulü ile kaldı. Onun yanından hiç ayrılmadı. Tanıştığı ilk andan itibaren geçen her zaman ona olan hayranlığı artıyordu. Evine gittiğinde sevgili peygamberimizin hasretini dayanamıyordu. İlk fırsatta onun yanına geliyor, hem hasret gideriyor hem de ondan ilim öğreniyordu. Diğer sahabiler aynı düşüncenin kendilerini de çok özdüğünü söylediler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bütün dostları aynı sıkıntıyı yaşıyordu. Sevban'ın sözleri dertlerine tercüman olmuştu, Hz. Said bin Cübeyr, Hz. Abdullah bin Abbas orada bulunan herkes büyük bir merakla peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin vereceği cevabı beklemeye başladılar. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sözlerden çok etkilendi, hiçbir şey söylemedi. Cevap allah Teala'dan geldi. Rabbimiz Ohi melece Cebrail'in Nisa suresinin 69. ayetiyle peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem gönderdi. Allahu Teala şöyle buyuruyordu: Kim Allah'ın ve peygamberin emirlerine uyarsa işte onlar Allah'ın kendilerine nimet verdiği peygamberler, sıddıklar, şehitler ve salih kimselerle beraberdirler. Bunlar ne güzel arkadaştırlar. Sevgili dostlar, şu anda Bizim İller Radyo'da Bizim Bahçe Çocuk programını dinlemektesiniz. Frekansımız 97.3 Şimdi biraz portakalla soğanın tartışmasına kulak verelim ve kendimize ders çıkartalım bakalım. Ev sahibi bir gün mutfak masası üzerine meyve tabağını masanın üzerine unutarak 10 günlük bir tatile çıkar. Tabağın içinde birkaç portakalla beraber soğan ve sarımsağı da unutmuştur. Ev sahibinin yokluğunu fırsat bilen portakal güzel kokusuna ve görünümüne güvenerek soğan ve sarımsakla alay etmeye başlar. Ben sizlerden farklıyım. Hem güzelim hem lezzetliyim hem de çok güzel kokuyorum. İnsanlar beni çok seviyor. Sizler ise kötü kokuyorsunuz. İnsanlar toplum içine çıkacakları zaman sizleri yemek bile istemiyor. Öyle konuşma portakal kardeş, tamam sen güzel kokuyorsun ama biz de insanların sağlığına çok faydalıyız. Hem vitamin deposuyum, özellikle çocuklar benim suyuma bayılır. Sizin neyiniz var ki kötü kokunuzdan başka? Ben insanları kalp damar hastalıklarına ayrıca kansere karşı koruyorum. Faydalarım saymakla bitmez. Bence sarımsak kardeşim de ben de en az senin kadar faydalıyız. Evet, soğan kardeşim doğru söylüyor. Bence sen de bu kibrinden vazgeçip, büyüklenmeyi bırakmalısın. Portakal? Hı, ben mi büyükleniyorum? Gerçeklere söylemenin neresi kibir oluyor anlamadım. Hem güzelim hem lezzetliyim. Hem de güzel kokuyorum. Sizler gibi kötü kokup insanları etrafımdan uzaklaştırmıyorum. Soğan ve sarımsak ne dedilerse, ne yaptılarsa portakalı bu kibrinden vazgeçiremezler. Ancak oradan biraz zaman geçtikten sonra portakal sıcağının etkisiyle büzüşmeye, üstünde pamuksu küfler oluşmaya ve kokmaya başlar. Bunu gören sarımsak söze girer. Gördün mü bak portakal kardeş, dışarıda kalmaya bile dayanamadın. Şu halinle sen bizden de kötü kokuyor ve kötü görünüyorsun. Bizlerle boşuna alay etmemeliydin. Portakal hatasını anlamıştır artık. Haklıymışsınız. Ben sizler kadar dayanıklı bile olamadım. Her zaman kendimi sizden üstün gördüm ama yanılmışım. Üzgünüm ikinizden de özür diliyorum. Beni affedin ne olur. Soğan, e ee, atalarımız boşuna dememiş. Ne oldum deme ne olacağım de diye. Hatanı fark ettiysen tabii ki affederiz. Portakal yaşlı gözlerle ve pişmanlıkla soğan ve sarımsağa bakar. Ve hep beraber yaşananlardan ibret alırlar. Arkadaşlar vakit durmadı yine. Bize ayrılan sürenin sonuna geldik. İşleyeniz sizlere veda vakti. Zaman dediğimiz şey ne çabuk da bitti. Şimdi Asr suresini mealini okuyarak sizlere veda etmek istiyoruz. Asra yemeğin olsun ki insan gerçekten ziyandadır. Ancak iman edip iyi şeyler yapanlar Birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler bu zarardan kurtulur. Hoşça kalın. Haftaya görüşmek dileğiyle sevgili dostlar. Allah'a emanet olunuz. Kerimimi melekler ahireti peygamberi Allah'ımı çok severim Kur'an-ı Kerimimi melekler ahireti peygamberi Allah'ımı çok severim Her gün yatmadan önce Allah'a şükrederim verdiği yemeklere çok teşekkür ederim Kardeşim, annem, babam Annen, en büyük babam Hepimiz cümle alem Allah'ı çok severiz Ay.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 Verir. Bizim bahçe. Bizim bahçe.